Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere herkese merhabalar diyoruz. 15 günde bir çarşamba günleri açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan insan öykülerini, insan yaşam öykülerini konu edindiğimiz Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor. Her programda bir yaşam öyküsünü sizlerle buluşturuyoruz. Hayatın içinden, şehrin sokaklarından, İnsan yaşam öykülerini sizlere sunuyoruz. İlham veren yaşam öykülerini bulmaya çalışıyoruz. Ve özel insanlar, özel konuklar stüdyomuzda kendi yaşam öykülerini bizlerle paylaşıyorlar. Her programda olduğu gibi bu programda da yine özel bir konuğumuz var. Sevgili Nazım Hikmet Arpa. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Konuk olmayı kabul ettiniz. Yaşam öykünüzü bizlerle paylaşmayı kabul ettiniz. Ve bugün stüdyomuzda konuğumuzsunuz. Çok sağ olun. Öncelikle çok teşekkürler bunun için rica ederim. Sizin beni programınıza konuk etmeniz de ayrı beni çok mutlu etti. Çok teşekkürler. Peki Nazım Hikmet Arpa kimdir desem kısaca kendinizi tanıtmanız gerekse kimsiniz? 78 yılında İstanbul'da doğdum. İlk orta ve lise öğrenimimi İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Kurtuluş Kentinde Kurtuluş İlköğretim Okulu, Ortaokulu ve Lisesi'nde okudum. Üniversite öğrenimimi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde okudum. Şu an ne Bilmiyorum, iş yapıyorsunuz? Şu an Çilingir mesleğini icra ediyorum. Çilingirsiniz. Kendi, evet, üniversiteden mezun olduğum zaman kendi mesleğimle alakalı çok fazla bir çalışmam olmadı. Baba mesleğine döndüm. Babam yaklaşık olarak 1976 yılından beri Kurtuluş semtinde Çilingir mesleğini icra ediyor. Babadan bize bu meslek miras olarak kaldı üniversite mezunusunuz. Suyuruneri Mühendisliği bölümünden mezun oldunuz. Şu an çilingirlik baba mesleğini yapıyorsunuz. Çilingirlik mesleğini icra ediyorsunuz. Detaylı az sonra konuşacağız. Birazcık doğduğunuz yıllara dönelim. 1978 yılında İstanbul'da Kurtuluş'ta Kurtuluş'ta dünyaya yani. geldiniz. Nasıl evet. bir Kurtuluş'ta o zamanlar? Nasıl bir e, ortamın içerisinde büyüdünüz? Birazcık onlardan bahsedelim mi? E tabii ki bahsedebiliriz. O dönemlerde bizim çocukluk dönemlerimiz genellikle sokakta geçiyordu. Sabahtan akşama kadar sokaklarda arkadaşlarımızla birlikte oyunlar oynuyorduk. Ve son derece mutlu ve aynı zamanda hiçbir şekilde çıkar ilişkisine söz konusu olmadı. Çocukların hayatında zaten çıkar ilişkisi olmaz ama biz tabii ki bunu o dönemlerde daha yoğun bir şekilde yaşadık. Yani şu an çocuklar gönül rahatlığıyla sokaklarda oynayamıyor. Başlarına bir şey gelebilir enişesi çok yoğun bir şekilde hissediliyor. Ama bizim dönemimizde o zamanlarda bizler sokaklarda rahat bir şekilde başımıza herhangi bir sorun gelebilir mi? Ya da bize birileri kötülük yapabilir mi? endişesi yaşamıyorduk. Evet. Özellikle son günlerde üst üste aldığımız acı haberler, hepimizin şahitlik ettiğine yazık ki şahit olduğu acı olaylar bir kere daha zamanımızın çocukların ne kadar şanssız olduğunu aslında bizlere gösteriyor. Peki o yılların kurtuluşu nasıl bir mahalleydi, nasıl bir semtti İstanbul'un göbeğinde bir yer ama e, oldukça da zengin farklılıkların bir arada olduğu bir semt. Birazcık ondan bahsedelim mi? Benim çocukluk dönemlerimin kurtuluşunda şimdiki kadar tabii ki nüfus yoğunluğu yoktu. Aynı zamanda şu an şu, şu anki gibi etrafımız beton yığınlarıyla yoğun bir şekilde kaplanmış da değildi. O dönemlerde bizim oyun oynamış olduğumuz alanlarda bostanlar vardı. Bostanların yanından Dere akıyordu. O bostanların bulunduğu yerlerde Arnavut aileler yaşıyorlardı. Hatta biz maydanoz, salatalık, domates gibi ihtiyaçlarımızı genellikle o bostanlardan alırdık. Şu anla kıyaslanamayacak kadar o dönemlerde dediğim gibi daha geniş, ferah ortamlar vardı. Ve doyasıya sokaklarda günümüzü geçirebiliyorduk, çocukluğumuzu yaşayabiliyorduk. Evet. Bir yandan da çok kültürlük vardı aslında. Bostanların kenarlarında bahsettiğiniz Arnavut aileler orada bostancılık yaparak meyve sebze yetiştirip bunları satarak geçimlerini sürdürüyorlardı ama diğer mahalle aralarına girdiğinizde farklı farklı etnik gruplardan insanlar mevcuttu o yıllarda. E tabii ki. Benim babam Ermeni kimliğine haiz bir kişi. Annem Alevi, ben Melez'im. Çocukluk dönemlerimde Arkadaşlarımızın etnik kimliğini hiçbir şekilde hesaba katmadan kardeşçe bir arada bulunabiliyorduk. Şu anda günümüzde çocukların birbirlerine bakış açısı belki değişmiştir ama bunun tabii ki değişmesinin en temel nedenlerinden bir tanesi bana göre ayrımcılığın çocukluk aşamasından itibaren yönetenler tarafından bizlere aşılanması. Peki, nasıl bir çocukluk geçirdiniz, okul hayatı? Başarılı bir öğrenci miydiniz, neler yapardınız? Başarılı bir öğrenciydim diyebilirim ama çok başarılı değildim. El sanatları ile ilgili derslerde başarılıydım. Matematik ve fizik, kimya, fen ile ilgili olan konularda da başarılıydım. Ama yabancı dilim çok iyi değildi. Evet. Yabancı dilim vasattı diyebilirim. Okul sever miydiniz? E tabi okula severek gidiyordum. Ne güzel. Peki ilkokulu, ortaokulu, liseyi? Kurtuluş. kurtuluş i̇lkokulu, ortaokulu ve kurtuluş lisesinde okudunuz. Hepsi kurtuluşta. Hepsi, Hepsi kurtuluşta. Hepsi Mahallede sonra üniversite e, yaşamı başladı. Üniversitede suyurun eri mühendisliği bilinçli bir tercih miydi isteyerek mi gittiniz? Aslında bilinçli bir tercih diyemem. Son tercihimdi ama üniversite döneminden önce ortaokul birinci sınıftan Üniversiteyi kazanacağım zamana kadar süreç içerisinde çalışma hayatımda oldu. Çocukluk dönemlerimde çalıştım. Ee, okuldan arta kalan bütün zamanlarımda Kapalı Çarşı'da, Çuacan'da, Zünub Pasajı'nda ve daha sonra başka bir yerde Mıhlayıcı Atölyesi'nde çalıştım. Mıhlayıcı Atölyesi. Mıhlayıcı. Ondan Nedir eğer... Mıhlayıcı Atölyesi? Mıhlayıcılık değerli takıların üzerine değerli taşların işlenmesiyle ilgili faaliyet gösteren bir zanaat. Anladım. Evet. Yani e, değerli takıları işliyordunuz, taşları işliyordunuz takılara. Evet. Peki, e, babanızın, ailenizin, annenizin, babanızın yönlendirmesiyle mi erken yaşta bir zanaat öğrenmeniz için mi e, başladınız yaz aylarında çalışmaya? Kardeşim bu meslekle alakalı kapalı çarşıda bir atölyede çalışıyordu. Onun yönlendirmesi sayesinde ben de o mesleğe giriş yaptım. Ama tabii ki kafamda hiç ya, üniversiteyi kazandıktan sonra o mesleği bırakmak ya da o mesleği devam ettirip daha da ileriye gitmek gibi planlar yoktu. Yaşam beni bir şekilde üniversite yoluna yönlendirdi. Üniversite sınavını kazanınca o mesleği de bırakmak zorunda kaldım. Bu arada babanız çilingir. Çilingir. Ve çilingirlik mesleğini kurtuluşta mı? Ee, Çeşli'de mi? Yani o dönemde çilingir olarak çalışıyordu babanız. 1976 yılında babam çilingir mesleğine giriş yapmış ama tabii ki babamın aslında yaşama tutunması için vermiş olduğu yoğun bir çabanın söz konusu olduğu meşakkatli ve dram dolu dönemler de var. Babam Kayseri'de doğup büyümüş. Ama 1942 varlık vergisi hı hı. döneminde varlık vergisi dolayısıyla ekonomik olarak çok büyük bir yokla maruz kalmışlar. Ondan sonra da oradan göç etmişler. Yani kısacası baba tarafım Varlık vergisiz edelerden. Diyebilirim. Sonra İstanbul'a geliyorlar ve hayata tutunma... Hayata tutunmak için İstanbul'a geliyorlar. Kıaletiyle sonra çilingir mesleğini Fartı ediniyor. Farklı farklı işleri icra ediyor. Ama tabii ki bu mesleğe başlamadan önceki dönemde babamın tabii ki Türkiye'de eşitliğin din, dil, ırk, mezhep ayrımı gözetilmek için herkes için olmasına mümkün olmak adına vermiş olduğu bir mücadele de var. O mücadele dönemlerinde 1960 ve 63 yıllarında o dönemin tipinin Beyce Boranlı, Mehmet Ali Aybarlı tipin Beşiktaş İlçe Teşkilatı'nda genel sekreterlik yapmış. Hatta şu an Ankara Sanat Tiyatrosu'nun o çizgiyi devam ettirdiğini bildiğim politik tiyatroda görev almış. Köy köy bucak bacak Türkiye'nin her bir yerini gezip orada derme çapma dekorlar eşliğinde 25 dakikalık tiyatro eserlerini canlandırıyorlarmış. Sakoban Zeddi'nin Susuzlar piyesini, Ayak Bacak Fabrikası'nı ve birçok piyesi canlandırmışlar. Yani isminizin neden Nazım Hikmet olduğu herhalde böylece daha ortaya çıkıyor. Nazım Hikmet Arpa'la konuşuyoruz. Programımızın konuğu Nazım Hikmet Arpa. Böyle bir babanın... Böyle siyasi duruşu olan ve zamanda mücadelenin bir tarafında olan bir babanın da oğluna verebileceği isimlerden bir tanesi Nazım Hikmet. Dolayısıyla neden Nazım Hikmet olduğu, adınızın neden Nazım Hikmet konulduğu şimdi daha net olarak ortaya çıkmış oluyor. Peki 76 yılında başlıyor Çilingirlik mesleğine. Babanız bir yandan Çilingirlik mesleğini icra ederken siz kardeşinizle beraber yaz aylarında bambaşka e, bir mesleğe doğru yöneliyorsunuz. Mıhlayıcılık atölyesinde evet. e, takılarla daha çok, e, haşır taşlarla neşir haşır neşir oluyorsunuz. Hiç babanızla beraber çalışmak, çilingirlik, hiç ilgi var mıydı o yıllarda? Öyle bir şey geçti mi aklınızdan? Aklımdan öyle bir şey geçmiyordu. Fakat tabii ki biz yine fırsat buldukça e, dükkana babamın öğlen yemeğinde yiyeceği yemekleri e, götürdüğümüz dönemlerde ortamı görüyorduk. Onun ne işler yaptığını, o işleri nasıl yaptığını Gözlemliyorduk. Evet. Bu da tabii ki ilerleyen dönemlerde bu mesleğe giriş yaptığımız zaman benim o mesleği icra ederken Zorluk çekmememi sağladı. Anladım. Peki kardeşler kardeşiniz? Dört kardeş Dört kardeşsiniz. Neler? Bir tane ablam var. İki tane benden daha büyük olan erkek kardeşim var. Bir tanesinin adı Sayat Nova. Bir tanesinin adı Yakup. Bir tanesinin adı Sultan Orhan. Peki. Ee, ve siz yaz aylarında çalışarak, kış aylarında okullara giderek e, nispeten başarılı bir öğrenci, el sanatları ile ilgili derslere daha çok ilgili bir öğrenci. Diğer derslerde birazcık daha ilgisiz olsa da yine de başarılı sayılabilecek bir öğrenci olarak liseyi bitiriyorsunuz. Sonra üniversiteyi kazanıyorsunuz. Çanakkale'ye gidiyorsunuz su ürünleri mühendisliği okumaya. Evet. Nasıl geçti o yıllar? Üniversite yıllarım açıkçası çok iyi geçti diyebilirim. Merkezden uzakta olan Askerin boşaltmış olduğu bir alanda yaklaşık 400 dönümlük bir arazi içerisinde Ziraat Fakültesi ile birlikte aynı arazide eğitim gördük. Öğretmenlerimiz de aynı yemekhanede yemek yiyorduk. Ya yani bir aile ortamı içerisinde eğitim gördüm diyebilirim. Ne güzel. Üniversite yılları çok güzeldi. Su ürünleri mühendisliğini bilinçli olarak tercih etmediniz ama Etmedin. gidince sevdiniz mi? Sevdim. Su ürünleri bölümünün Denizle ilgili olan kısımlarını sevdim. Bir de tabii ki deniz ortamında kendimizi daha rahat, daha özgür hissedebilmemiz mümkün olduğundan dolayı sevdim. Ama tabii ilerleyen dönemlerde, üniversite bittikten sonra çilingir mesleğini icra etmeye başlamamla beraber hayat tabii ki bize bambaşka bakış açılarını sunmaya başladı. Yaklaşık olarak beş buçuk yıldır vegan olarak yaşıyorum. Veganlıkla tanışmam da ...onu ayrıca anlatmanızı rica edeceğim. E, üniversiteyi bitirdiniz, mezun oldunuz... ...süürünleri mühendisi olarak... E, ...sonra döndünüz, kendi mesleğinizi... ...icra ettiniz mi yoksa direkt... ...baba mesleğini devralmaya başladınız. O geçiş nasıl oldu? Nasıl çilingir olmaya karar verdiniz? Türkiye'de şimdi genelde... Hani, Okulda başarılı olamayan, okulu bırakan ve işte e, bir meslek sahibi olsun diye e, çırak olarak bir ustanın yanına verilen kişiler genelde e, çilingirlik mesleğini icra ediyor diyebiliyoruz. Genel eğilim bu yönde. Siz ise üniversite okuyorsunuz, mühendis oluyorsunuz, su ürünleri mühendisi oluyorsunuz. Kendi mesleğinizi yapmak yerine şu anda çilingir olarak çalışıyorsunuz. E, çok kıymetli mesleği yapıyorsunuz. Hepimizin hayatını kurtaran mesleği yapıyorsunuz. Ama e, Türkiye'de bildiğim kadarıyla çilingirliğin bir okulu yok herhalde. de e, böyle bir e, zanaate e, yöneliyorsunuz ve kendi mesleğinizden uzaklaşıyorsunuz. O geçiş nasıl oldu? Nasıl verdiniz bu kararı? Aslında tam da isteyerek bu mesleğe geçiş yaptığımı söyleyemem. Öncelikle kısa dönem olarak askerliğimi bir gemide serdümen olarak gerçekleştirirken Askerde kalmam için o dönemlerde sınavlara girebileceğimle ilgili duyurular oluyordu. Ben tabii ki askerlik mesleğini kendi kişiliğime uygun olarak görmediğimden dolayı orduda kalmak hiç düşünmedim. Onun dışında kendi mesleğimi icra edebileceğim çok fazla saha da yoktu. Dolayısıyla ben mecburen ya mesleğimle alakalı olmayan çilingirlik dışında bambaşka bir mesleğe yönelmem gerekiyordu... Ya da kurulu tezgahın bulunduğu ve iyi kötü becerebileceğimi düşündüğüm bir mesleğe geçiş yapmam gerekiyordu. Bu sebepten dolayı çilingir mesleğe geldim. Hayat yerlerdim. şartları birazcık otorguldu. Doğru, doğru. doğru. sizi. Siz de ama bunu kabullendiniz Kabullendim ve, ve öğrendiniz. Yapıyorum. Babanızdan öğrendim. mı öğrendiniz? Babamdan öğrendim, abimden öğrendim. Nasıl bir çıraktınız? Ne diyorlar? Ben genellikle gözlemleme yaparak ve gördüğüm fakat kafama yatmayan yerleri sorarak sorularımı aldığım cevaplarla el yeteneğimi geliştirebilen kişiyim. Peki e, ne kadar süredir şimdi çilingirlik mesleğini icra ediyorsunuz? 2002 yılından beri bu mesleği yapıyorum. 2002 yılından yani 16, 16 yıl yıldır çilingir olarak Kurtuluş'ta kurtuluşta yine aynı semtte doğup aynı semtte, semtte hizmet veriyorsunuz. Doğru. Artık usta oldunuz bu konuda diye düşünüyorum. Ustayım diyebilirim. Diyebiliyorsunuz. Peki Çilingirlikte de eminim çok farklı farklı e, anlarınız olmuştur, çok farklı e, tecrübeler edinmişsinizdir, yaşadığınız olaylar. E, az önce söylerken e, çok hani şey, ciddi olarak inanarak söyledim. Bazen gerçekten Çilingirler hayat kurtarıyor. Evde e, açık bıraktığımız ocak kapıyı kapattığımız ya da evde bebeği olan bir annenin kapıyı kapatıp sonra çilingirin gelip kapıyı açtığı ve gerçekten hayat kurtaran birçok anı duydum ben kişisel olarak ki siz bunların bin bir türlüsünü herhalde yaşamışsınızdır. Hayat kurtarmaya katkı sağladığım anılarım var ama onun dışında tabii ki çok üzücü vakaları gördüğüm ne yazık ki anılarla da şu an hafızam bana bu anıları hatırlamasan daha iyi olur diyecek anılarla da karşılaştım. Peki genel itibariyle bugün seviyor musunuz? Severek yapıyor musunuz çelengirlik mesleğini? Nasıl bir meslek? Ve? Severek yapıyorum. Severek yapmasam zaten bu mesleği icra ettiğim her gün bana mutsuzluk verir. Dolayısıyla severek yapıyorum. Bu meslek olmasaydı başka bir işi yapsaydım yine onu severek yapardım. Başlangıç itibariyle sevmesem bile zaman içerisinde artık bu, o durumu kabullenip o işi yaparken ...nasıl mutlu olabileceğimi düşünürdüm... ...dolayısıyla bu mesleği severek yapıyorum. Ee, peki... ...Suyru Neri Mühendisliği mezunu... ...baba mesleğini devralmış bir çilingçisiniz... Ee, ...ve bir gün... ...hayatınızda... E, ...bir yürüyüşle karşılaşıyorsunuz... ...o yürüyüş bambaşka bir aslında... ...hayat yürüyüşüne dönüşüyor sizin için... Dur, ...başka bir hayat duruşuna desem... ...daha doğru olur herhalde... ...dönüşüyor, evriliyor... ...o günden bahseder misiniz biraz? O gün ne oldu... O günden önce şöyle bir durum var. 2002 yılında ben mezun olduktan sonra semtimizde sokaklarda yaşam mücadelesi veren birçok kedi, köpek ve yine aynı şekilde kuşların varlığından dolayı onların hayatlarına dokunmak için kişisel çabalarım olmuştu. Tabii ki bu kişisel çabaları gösteren başka semtimizde yaşayan insanlarla da zaman içerisinde arkadaş olduk, dost olduk. Onlarla birlikte bu çabayı büyütmeye çalıştık. Tabii ki Belediyemizin zaman içerisinde bizim gönüllü olarak bulunduğumuz yerdeki sokakta yaşam mücadelesi verilen hayvanlara katkı sağladığımızı görüp sponsorlar aracılığıyla yaptırmış olduğu bize zimmetlediği kulübelerle ilgili de çalışmalar yapıyorduk. Bu yaklaşık olarak 2012 yılına kadar devam etti. O ana kadar benim hayatımda adalet ve aynı zamanda yaşam hakkının savunulması ile alakalı yani insan ve bazı kendimize yakın hissetmiş olduğumuz hayvanlarla ilgili gözümüzde gördüğümüz, sokakta evet. karşılaştığımız hayvanlara yönelikti belki de o hak arayışı, adalet arayışı yaşam Doğru. hakkı kavramları sonra peki o güne dönersek sonra 2012 yılında 5199 sayılı yasanın bazı maddelerinin tekrardan değerlendirilmesiyle ilgili konuları itiraz mahiyetinde İlkinin Taksim'de icra edildiği, kitlesi olarak çok büyük katılımın olduğu bir eylem vardı. O eyleme ben de iştirak ettim. Eyleme katılan farklı farklı gruplar vardı. Bu grupların hangisiyle birlikte yürümem gerektiğiyle ilgili bir sorgulamadan sonra karşıma çok da fazla kalabalık olmayan, ellerinde bir tane üzerine ne yazdığını okumadığım bir afişi tutan bir grup gördüm. O grubun yanına gittim ve oradaki kişilerden bir tanesini Onlarla birlikte hareket edip edemeyeceğimi sordum. O da bizle birlikte yürüyebilirsiniz dedi. Afişte ne olduğuna baktım. Afişin üzerinde kürk, deri, et, hepsi cinayet yazıyordu. O yazıyı okuduktan... Kürk, kürk deri, deri, et, et, et, et, et hepsi, hepsi cinayet. cinayet. Evet. O yazıyı okuduktan sonra... ...bunu benim daha önce düşünememin... ...çok büyük bir eksiklik olduğu fikri belirdi. Ve o an artık hayvan yemeği bıraktım. O grup... ...bir... Vegan grubu. Vegan mı? grubuydu. Veganizm Özgürlük isimli bir grup var ama onlar gibi mücadele veren, hayvanların yaşama hakkı ve özgürlüğüyle ilgili mücadele veren farklı farklı gruplar var. Diğer gruplardan da tanıdığımız birçok arkadaş var. Yani Taksim'de İstiklal'de yürüyüş esnasında nispeten daha az kalabalık bir gruba aynı maç için yürünüyorsa dahil olayım sizinle beraber yürüyeyim diye sorduğunuzda ellerindeki pankartı görüyorsunuz. Kürk, deri, et, hepsi cinayet yazan vegan grubu. Vegan, veganizm o, o ana, Özgürlüktür. Veganizm Özgürlük bir grup oldu daha, daha sonra öğreniyor Daha sonra Veganlığın da o, o zamana kadar veganlığın neleri kapsadığı, veganlığın adalete bakış açısının ne olduğu ile ilgili en ufak bir bilgim yok. Peki o günden sonra e, hayatınızda e, veganlık bir anda... Hayatıma veganlık, bir beş buçuk altı ay kadar vejeteryan hı hı. hayat sürdürdüm. Daha sonra da veganlığa geçiş yaptım. Yaklaşık beş buçuk yıldır vegan eşimle birlikte vegan olarak yaşıyorum. Belki bizi dinleyen dinleyicilerimiz arasında veganlığın ne olduğunu bilmeyenler vardır. Açık radyo dinleyicileri genelde bilirler ama ola ki vardır. E dinleyicilerimize bahsetmek gerekirse vegan beslenme, veganlık nedir? Vegan yaşam hayvanların kullanılabilir kaynaklar olarak görülmesini reddedip bu reddiyet doğrultusunda... Hayvanların sömürülmesinden ve onların yaşamaklarının ellerinden alınmasından elde edilen hiçbir şeyi yememe, giymeme, içmeme şeklinde sürdürülen bir yaşam. Yani sadece hayvan yemek değil, hayvan eti yemek değil, hayvanların hayvanlar sayesinde elde edilen süt, yoğurt, peynir ya da hayvanlardan elde edilen kıyafetleri herhangi bir şekilde hayvanlardan sağlanan herhangi bir şeyi kullanmamak. Kullanmamak. Böyle tanımlayabiliriz herhalde vegan yaşamı. Ve ee, tamamen e, doğada, ekosistemde bütün canlıların yaşam hakkının aslında eşit olduğuna inanan ve e, her şeyin insanlar için yaratılmış olduğuna değil de ekosistem içinde insanın da etkisiz küçük bir parça olduğunu kabullenen bir yaşam biçimi. Doğru. Aslında ben şöyle de tanımlıyorum. Vegan yaşam mükemmel bir yaşam biçimi değil. İnsan türünün varlığı zaten kendi yaşamını daha iyi hale getirmek için ne kadar çok, daha az... Zarar vermeye yönelse de bizim yaşamlarımız diğer yaşamlara zarar veriyor. Vegan yaşam bu zararı en alt düzeye indirmek maksatı. Yani insan kaynaklı türler arası adaletsizlik ve buna bağlı olarak yine gerçekleşen ekolojik tahribatı en alt düzeye indirmek maksatlı gerçekleştirilen bir yaşam biçimi diyebilirim. Ve siz şimdi vegan yaşam için bir aktivist olarak çalışıyorsunuz. Çalışmalarda yer alıyorsunuz. Vegan yaşamın yaygınlaşması için elinizden gelen gayret sarf ediyorsunuz. Evet. Neler yapıyorsunuz? Dükkanımda dükkana gelen müşterilerimin bu konularla alakalı olabileceğini hissettiklerimle bu konuları konuşuyorum. Onun dışında yine dediğim gibi farklı farklı bu hayvan özgürlüğü mücadelesi veren gruplardaki arkadaşlarımızla birlikte eylemlere katılıyoruz. En son onur yürüyüşüne ...vegan arkadaşlar olarak iştirak ettik. Müca Tek tip bir mücadele olmadığını... ...düşündüğümüzden dolayı... ...veganlar olarak... ...diğer... ...hak mücadelesi arayan... ...kitlelerle de... ...bir araya gelmemiz gerektiğini düşündüğümüzden dolayı... ...onur yürüyüşüne veganlar olarak katıldık. Evet. Peki programımızın yavaş yavaş... ...artık sonuna geldik. Dinleyicilerimize bir mesaj vermenizi istersek... ...ne olur son sözleriniz... ...son mesajlarınız... Daha adil, daha eşitlikçi, daha özgür bir dünyanın var olabilmesi için vegan yaşama her birimizin geçiş yapmayı düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Benim vermek istediğim mesaj bu. Vegan yaşamı buradan dinleyicilerimizde bir kere daha bir alternatif olarak hatırlatalım. E, tabii ki e, az önce de dediğiniz gibi insan türü var olduğu sürece ister istemez doğaya etkisi oluyor. Vegan yaşam bu etkiyi en aza indirmeye gayret eden bir yaşam biçimi. E, bir tercih meselesi. E, tercih edenleri takdir ediyoruz ve e, dinleyicilerimize buradan Nazım Hikmet Bey ...aracılığıyla bir kere daha da bu çağrıyı... ...inirlemiş olalım. Çok teşekkür ediyoruz... ...programımıza Hı. konuk olduğunuz yaşam öykünüzü paylaştığınız ...çok sağ olun. Ben İyi ki çok teşekkür ederim. İyi siz de varsınız. İyi ki kanalınız var. Çok teşekkürler. Evet efendim... ...bugün programımızın konuğu... ...Nazım Hikmet Arpa'dı. Nazım Hikmet Arpa bir vegan... ...çilingir, bir vegan aktivist... ...su ürünleri mühendisliği mezunu... ...ama şu anda baba mesleğini icra eden... ...kurtuluşta doğup büyümüş... ...hala kurtuluşta bir yandan... ...çilingirlik hizmeti verirken bir yandan da vegan yaşamı yaygınlaştırmak için mücadele veren bir aktivist. Yaşamda hep e, konuk ettiğimiz yaşam öykülerinde hep bir tarafından baktığımızda bir insan içinde tutku varsa, yaşamı başka bir yere dönüştürmeye gayret ediyorsa, daha iyi bir yaşamı mümkün olduğunu ve bu yaşamın içerisinde insanın ekosistem içerisinde var olan sadece bir tür olduğunu ve tüm ekosistem içerisinde bir böceğin, bir hayvanın yaşam hakkı ne kadarsa insanın yaşam hakkı da o kadardır diye düşünen insanlar... ...olduğu sürece işte oradan gerçek yaşam öyküleri... ...ilham veren yaşam öyküleri çıkıyor. Bugün de programımıza konuk aldığımız... ...Nazmik Metarpı'a tam da böylesine bir öyküydü. İyi ki var dedim kendisine ve hala söylüyorum... İyi ki böyle yaşam öyküleri var. İyi ki şehirleri şehir yapan... ...kentlerimizi yaşanılır kılan... Böyle yaşam öyküleri böyle insanlar var. Biz Kentin Gizli Öyküleri programında böyle yaşam öykülerini konuk etmeye, konu almaya, konuk olarak stüdyomuza davet etmeye devam edeceğiz. Sizler de yaşam öykülerinizi paylaşmak isterseniz, benim öykümde böyle bir öykü derseniz... Instagram ve Facebook üzerinden Kentin Gizli Öyküleri sayfalarını takip edebilir. Oradan bizimle iletişime geçebilir ve stüdyomuzda yaşam öykünüzü paylaşabilirsiniz. İki hafta sonra çarşamba günü saatlerimiz 16.30'u gösterdiğinde bizler yine burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Ben Kenan Doğan...